الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا Ağabeyim Allah cemaatü alimim, من şeytan, Rüdüm Rabbim, ağabeyim, من Rabbim, Rüdüm Rabbim, Rüdüm Rabbim, Rüdüm Rabbim, ve defa juankum su ebla ve la akşam namazı. Cemaatle kılınması ayrı bir namaz affesiyle vesilesidir. Cemaatle kılınması ayrı bir mağfiret vesilesidir. Ama özelde tövbe etmek nasip olursa istiğfar okunursa o da çok büyük bir mağfiret vesilesidir. İstiğfarı kebir söyledik size. Salah selamlar kitabında. Ne büyük istiğfar. Göklerin, yerlerinin anahtarını verdim sana buyuruyor. Dünyadan ve içindekilerden ve aralarındakilerden kat kat büyük buyuruluyor. Tonacı bunun ölçülür mü yani? Böyle bir var. Kitapta diyoruz şu sayfa bana. Bilmiyorum okuyor musunuz, okumuyor musunuz? Beraber bir üç kere istiğfar yapalım da bu gece öyle başlayalım inşallah. Cemil hatalarımızdan estağfirullah. Estağfirullah, estağfirullah. El-Azîm en el La-İlahe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 ya Rabbi cemaat hürmetine beni mağfiret eyle, Amin. dostların hürmetine hepimize affı mağfiret eyle. Amin. Bu hadis-i şerifi buyuran sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, üç kere bu istiğfarı okuyan denizlerin köpükleri de kadar günahları olsa, harpten kaçmış da olsa, yani günah kebair en büyüklerinden de olsa mağfiret edilir. Buyuran Muhammed Mustafa hürmetine sallallahu aleyhi ve sellem bizi affeyle, mağfiret eyle. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve Ali ve sahbihi devamlı mağfiret talebiyle yani af olmak isteğiyle yaşamak durumundayız. Bütün peygamberler bile salimatullahi ala nebine alim ecma'in istiğfar ile yaşadılar. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem her gün yetmiş kere, bir ibadet yüz kere mağfiret talep ederdi. Hiç günah olmadığı halde biz istiğfarsız yaşamamamız lazım. Allah'ım Dilimize zikrettirsin, Amin. kalbimize işlettirsin. Amin. Amin. Biz dersimize devam ederim inşallah. Mevla, bütün dostlarının tasarruflarını ve teveccühlerini ve imdatlarını, himmetlerini ve medetlerini bu cemaatin üzerine ifaza eylesin. Amin. Akıtsın boşaltsın Amin. ya. Amin. Allahum sallem ala Muhammed, ve ala salli Bu cemaat Allah için geliyor, Allah için adım atıyor. Ve ehl sünnetin muhafazası için bu derslerin ikamesi ve icrası için Ve ümmete ders olarak, eser olarak kalacak nitelikteki bu sohbetlerin, bu görüntülerin, ses kayıtlarının da Ardımızdan kıyamete kadar gelecek ümmetlere hizmet etmesi niyetiyle bu cemaat geliyor buraya Niyetleriniz büyük olsun Niyetleriniz büyük olsun Şimdi eskiden geliyorduk dinleme Şimdi işler değişti Şeni kayıt alıyor, ses kayıt oluyor, görüntü kayıt oluyor. E siz gelmeseniz bu meclis kurulmuyor. Kurulsa da sizin getirdiğiniz feyizler gelmiyor. Cemaatsız olursa stüdyo şeyi olur, feyiz olmaz. E sünnet yerini bulmaz. E adam yere oturmasa e, sünnete ittiba olmaz. Sandalyenin üzerinde ayakkabı ayağında olsa feyiz olmaz. Bunlar ince meseleler yani. فَخْلَعْنَ عَلَيْكِ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُكَدَّسِ طُوَىٰهِ Ey Musa mukaddes tuva vadisindesin çıkarayak ablağını diyor. Rabbim öyle mi çıkarayak ablağını? Eşlik ayak kabına ayağında olduğu vakitte e, mukaddes ayetler hadisler okunduğu zaman olmaz demiyorum ama o feyiz olmaz. O feyiz olmaz. Ben tabi hastayım diye böyle biraz ayağım şey oluyor. Ayaklarım şekerden çok rahat. Yoksa diz oturmak lazım. Ama mazurdur. Ve alal merid harac. Hastaya hastaya mesuliyet yok hastaya mesuliyet yok çünkü altıma ayağımı şey etsem iki saat ayağım durmaz ağrıdan bu sefer ayağım, aklım ayağıma giderse size konuşamam ama esasen e, efendim dizüstü oturmak uygundur ne bileyim ben alimleri öyle gördük Hacı Hasan Efendi çaykara diye işte mübarek bir alim çok alim allame, çok icazetler verdi. bütün bu hocaların çoğunu yetiştirmiş o zaman Ofta Hacı Dursun Efendi, Çaykarada Hacı Hasan Efendi İkisini görmek nasip oldu çocukluğumuzda ee, Bir kere Rize'ye geldi ben okuduğum yerde yani, Rasul Hoca'nın köyünde icazet vardı İcazette mesela oradaki kürsüde ayak sarkıtmalıydı O şeyde tahtaydı yani Minder de belki de yavardı yok ince bir minder bilmiyorum O vaziyette biz dedi ayak sarkıtamayız dedi ee, Yaşı da vardı o zaman 70 falan e, dizlerini tahttan üzerinde e, dizüstü çöktü yani kürsüde. O aziyette mesela başka sosu ağrıdan dayanamaz. Zikireli insanlar alışmışlar. Ya ama orada bir edep verdi yani tabi. Dedi biz dizi dizi sarkıtarak konuşmak olmaz dedi bizim derslerimizde. Mesela bunlar hepsi edep. Edibe ne kadar var yani? şimdi burada. Halı serilmiş olması Ayakkabını çıkarılmış olması Yere oturulmuş olması Bunların hepsi feyzi artırıyor e Siz o zaman ne niyet ediyorsunuz şimdi Kendimiz ilim meclisine gidiyoruz ilim alacağız Bir inşallah ilim öğrendiklerimizi amel edeceğiz İki bak niyetler farklı On sonra inşallah Duyduklarımızdan kafamızda kaldığı kadarıyla insanlara talim edeceğiz Yani öğreteceğiz Tebliğ edeceğiz Yani duyuracağız Ulaştıracağız Bak üçüncü bir niyet Ondan sonra bir de neye niyet edelim? Biz bu meclislere gelmesek, bu cemaat oluşmasa bu sohbet nasip olmaz. Bu ilimler akıtılmaz Mevla'dan. Biz konuşturuluyoruz, biz konuşmuyoruz. Biz hazırlıklı gelmiyoruz, hiçbir ön hazırlıksız çıkıyoruz. Konuşturuluyoruz. Bu neye göre konuşturuluyor? Cemaatin ihtiyaçlarına göre. Hıtap muhatabın hakkıdır buyurdu büyükler. O zaman bu hak sizin. Sizin ihtiyaçlarınıza göre bize konuşturuluyor. Bazı kere alakasız dersten bir konu geliyor. E biz yönlendiriliyoruz Mevla tarafından. Ne? Hiç aklımıza 40 sene gelmez bu konuları yapmak. Bir de o konuya girdik. Şimdi geçen hafta öyle bir şey oldu. Onun için sizin burada niyetiniz, himmetiniz Ali olsun, niyetiniz büyük olsun. Oraya saldırıyorlar. Yok mevlitten bahsediyorsun, Selefiler saldırıyor. 10 bini birden saldırıyor. 100 işte. bin birden saldırsın. Hiç fark etmez. E sen Resulullah'ın mevlidine saldırırsan ters sana teper, bana tepmez ki. Ben Kainatı Efendisi'nin doğumundan bahsediyorum. Kendi doğum günümü bir kere anlatmadım ki kimseye. Allah Allah. İyi ki doğdun diyorlar. Keşke doğmasaydın demek lazım. Ne iyi ki doğdun? Şimdi bana bilese iyi ki doğdun dense ben ne demem lazım? Keşke doğmasaydın. Neden? Ya önümüzde ahirette imtihanlar var. Ya cehenneme gidersek o zaman görürsün iyi ki doğdunu. Var adamı ne gülüyorsunuz? Doğru konuşuyorum. Ya ne diyor yani büyüklerimiz Sahabe-i Kiram "Leyte ummi lem telidni. Keşke annem beni doğurmasaydı." E, bu bütün sahabenin sözü. "Leytenni kuntukubshan fezbahuni ve ekaluni." Bazı yani Ebubekir'in olabilir radıyallahu anh. Yani Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın hep bu minvalde sözleri var. Keşke bir koç olsaydım. Beni kesselerdi yeselerdi. Kurban olsaydım Allah'a. Günahı da yok. Hem de Allah'a kurban olduğu için cennete gider. Normal bu haftalık şeyi, kasaplar için kesilenler cennete gitmez de. Allah için kurban olanlar cennete gidiyor. Hayvanlar yani. Fark var. Allah için kurban olanlar, kasap için kavurma olan bir miydi? Keşke koç olsaydım yani, beni kesselerdi yani, kurban etselerdi, yeselerdi. Keşke ben bir, bir e, ümmetten birinin göğsünde biten bir kıl olsaydım. Ya. Layta rabbe muhammedin lem yekluk muhammeda sallallahu aleyhi ve sellem. Düşün alemlere rahmet olmuş, bütün alemler onun hürmetine yaratılmış buyurduğu söze bak. Keşke Muhammed'in Rabbi Muhammed'i yaratmasaydı diyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ne demek? Yani... Önümüzde çok tehlikeli geçitler var, çok büyük imtihan var. Pat diye içinde bulacağız kendimizi. Birden öleceğiz yani hiç hesap etmediğimiz anda. Yapmayalım bu namussuzlukları ya. Hainlikler yapmayalım, ehli sünnete saldırmayalım. İslami faaliyetlere düşmanlık etmeyelim. İslam'ı anlatan alimlere düşmanlık etmeyelim. Nefis için işler yapmayalım. Nefsin sonu helak olmaktır ya. Bak hepsi yıkıldı gidiyorlar. Yine ehli sünnet kalır Allah'ın izniyle. Yapmamak lazım. Hainlik hiç kimseye fayda etmez ya. Tevbe istiğfar etmek lazım ya. Tevbe ya. Hainlik nedir ya? kızkançlık durmuyor. Hazreti ve sat durmuyor. Mezhep bu durmuyor. Din taasubu durmuyor. Ama ona göre işte korunma tedbirleri alınacak bilmem ne. Maddi, manevi, zahiri ve batıni. E biz de bu kadar nazar alıyoruz. Efendim tabii ki bunların da sıkıntısı var. E bir televizyona çıkıyorsun, miller, binlerce, milyonlarca insan, tabii bütün Türkiye bizi dinliyor demeyelim de şimdi. Çıkıyor tırışka bir kanala, adamın biri, 70 milyon bizi dinliyor. Ulan nerede 70 milyon dinleyecek, 10 bin, bin kişi bile seni Yani ne anlatıyorsun ki tırışkadan tayyare? <gülüyor> Ama e, tabii ki bizim çıktığımız kanalda, reytinglerde de birincilik hesap yapıyoruz. Sonra soruyorum yani, hesap yine Allah razı olsun. Bu son seferde yine birinci geldik. Ama onu konuşma, bunu konuşma orada da kısıtlanma alıyor. Yani içki, içkiden bahsetme, sakaldan bahsetme, namaz kılmayan şöyle olur deme, yılan deme, akrep deme, onu deme, bunu deme, e ne olacak? Ey müslah, hepiniz cennetliksiniz arkadaşlar. El-Fatiha ne yapacağız? Herkes cennetlikmiş şimdi. Niye Peygamberimiz diyor ki, keşke ben yaratılmasaydım. Niye koca bu Bekri Suttuk diyor ki, kesilseydim, yenseydim, gitseydim bitseydim ahirette sorgu suale çekilmeseydim yani onlardan daha mı doğru dürüst bir müslümanız da iyi ki doğdun partileri veriyoruz ya keşke doğmasaydık denecek durumdayız yani ama doğmuşuz artık bu deveyi güdeceğiz gütmek zorundayız tabi seve seve Allah'ımızın yolunu yaşayacağız yaşatacağız seve seve ama bir tercih hakkı sunulsaydı bilmiyorum tabii, akılsızlar belki atlardılar hemen ama İnsan ee, insan akılsızdır demek hanel insano cahula in gökler yerlere emanet arz edildi almayız dediler gökler yerler akıl tebli teklif kabul etmediler dağlardan kuvvetli miyiz ya dağlar dediler biz bu mükellefiyeti almayız dediler artık onlara da kendine göre bir teklif yöneltilecekti ama yaparsa cennet var yapmazsa azap var şeklinde soruyorlardı yine araz el emanete ales semavat vel vel cibal göklere yerlere dağlara emaneti arz ettik i̇şte o emanet şimdi gel bakalım iman emanet. ehli sünnete göre itikad emaneti abdest gusül taaret namaz gusül mesela. çok büyük bir emanet gusül ama herkesin bir tarafı kuru kalabilir tehlike var yalap şalap gusül alıyor adam ya gusül diyoruz sen diyorsun ki banyo yapıyorum biz sana gusül diyoruz sen banyo yapıyorum banyo yaparsın Kireç suyun atma. Oo. oldu banyo kusül olmaz ki kusülde sünneti var edebi var önce avret yerinde bir pislik varsa orayı yıkayacaksın ki her tarafa bulaştırmayasın diye orada avret yerinde önce yıkadıktan sonra abdest alacaksın ondan sonra efendim e, e, tenasül uzvunu, makadını buraları en önce yıkayacaksın bir daha ondan sonra oraları el değmesen iyi olur çünkü şafii mezhebinde oraya el değersen abdest bozuluyor sen Şafii değilsin ama olsun dört mezhebi anlat etsen çok iyi olur. Köklere yerler dediler dağlar cennete gitsek çok iyi olur ama e, burada bir kendilerine göre tabii artık onlara akıl verilecek tek peygamber gönderilecek o emanete arz ettik derken onun neleriyle beraber e, mütemmimatı ile beraber yani o emanete ehil olacak vasıflar durumlar verilecek ki e, biz nasıl insana akıl verilmesem emanete e, mahal olmuyor teklife muhatap olmuyor yani namaz yok abdest yok Aklısıza ne sorumluluk var bir şey yok dediler ya Rabbi cennet iyi ama sonunda cehenneme girme tehlikesi var sen e, lütfet keremet bizi mazur gör Mevla da bunu tamam insana da baştan yüklemedi bunu yani insana da teklife bu şeyi ihaleyi, teklife açtı ihaleyi insan atladı atladı hocam ben, ben böyle bir şey hatırlamıyorum sen neyi hatırlatıyorsun ki sabah yediğini de hatırlamıyorsun sen sen neyi hatırlıyorsun ruhlar alemini nasıl hatırlayacaksın Evliya Allah hatırlıyor niye hatırlıyor? araya arıza sokmadıklarında. ruhlar alemindeki görüşmeleri, konuşmaları zünnunu Mısri Hazretlerine soruyorlar udûnî, kâliu bela hatırlıyor musunuz efendi hazretleri şey, o anda kulağımda diye çınlıyor diye ses e şimdi neden o şeyi bozmamış? Fıtrat-ı Selime'yi yaratıldığı temizliği bozmayan insanlardan kulağımdadır. E bizde şimdi dünya kadar hat karıştı. Arızalar girdi. Yaptığımız günahlardan e, hafızamız bozuldu. Zaten zakiremiz yani hatırlama gücümüz çok zayıfladı. Bütün günahlar ne yapıyor insanın? Hatırlama gücünü acayip bozuyor. Hiçbir şey hatırlayamayacak hale gelir günahkar insanlar. Hafızası karışır. Dolayısıyla biz hatırlamayabiliriz. Ama Mevla buyuruyor ki böyle oldu bu iş. Yaratan mı bilecek, yaratılan mı bilecek? Mevla unutmaktan mı E biz unutmak illetiyle mağlulüz. O zaman bizim konuşmamız, şahitliğimiz bu noktada hatırlamıyorum desek mütebel değil. Ve hamele el insan. İnsan yüklendi onu diyor. İnsan atladı buyuruyor. İnsan dedi ki ver bana, ver bana Ya Rabbi. Ne var bunun sonunda? Cennet şöyle, cenneti bir saysa Mevla... Cennet ayetleri hadislerinde geçen müjdeler, cennet hakkında daha çok büyük dersler de yapmadık. Daha dolu hadis var okumadığımız. Tam cennetlik olduğumuzu garantileyemediğimizden cennet şeylerine çok giremiyoruz konularına. Teşvik için ara sıra geçiyor. Dediler tamam ya Rabbi, bu tam bize göreymiş bu cennet. He? Uyumak yok, ölmek yok, yaşlanmak yok, hastalanmak yok, zevki azalmak yok. Bu nasıl bir şey? Evet. Dünyanın her tarafı illet ve zillet. E peki bunu yapamazsan ne var? Azaplar, cehennem, ateş, çubu falan. İnsan, ne, nasıl bir tip? Hiç tehlikeyi düşünmez, oradaki kara atlar. Ya bir kar zarar hesabı yap, daha kadar aklın yok mu? Gökler yerler kadar aklın yok mu? Yok demek. Ne dedi? Cenneti ve müjdeleri duyunca, ama hangi şartlarla o yerine gelecek kazanılacak onu düşünmedi bir de tamam bu şartları yerine getiremezsen cennet yok denseydi yine belki getiririm diye teklife e, girmek uygun idi ama getiremediğin zaman da cenneti kaçırmak olsaydık onu bu da uygun yani ne yapalım çadırda yatarız arafta kalırız ama burada ters tarafı var burayı kazanamadığın zaman bu emaneti zayi etmiş olduğundan cehenneme gidiyorsun e cehennemde yanmaya dayanabilir mi? adamın köşkü olmasa, sarayı olmasa 80 tane hurisi olmasa dayanılır ama yanarken kimse dayanamaz o zaman onu hesap edip de ya da bunun yapamadığında cenneti kaçırtmak yok ki o bir şey değil azap var o zaman burada tehlike var kalsın ya Rabbi ben bu işi mecbur etmiyorsan tercih etmeyeyim emretmiyorsan tercih etmeyeyim demesi lazım. Ama ne yaptı diyor? İnsan onu yüklendi. Yani atladı dedi ki Ya Rabbi vur yükü sırtıma. Ben yaparım bu işi. Niye? Sırf müjde tarafına baktı. E şimdi burada işte beğenilir mi bu durum? Mevla beğenmedi. Bak innev kane zalûmen cehûlâ. Mevla beğenseydi ben de beğenirdim ya. Yani. İnsan çok zalim ve çok cahildir. Yani. yani peşinden demiyor ki insan ne akıllı mahluk ya. Kaptı cenneti demiyor ya. Yani. Çünkü o çok zalim. Niye zalim? Yani yükü alacak sırtına ondan sonra bırakacak yolda. Zalim neye derler? Emaneti yükleniyor sonra zayi ediyor. E bu zalim. E sen dünyaya yöneliş içinde olursan İslamiyet zor gelir. E Allah'a kavuşmaya inanman nasıl? E, ahirete itikadın nasıl? ölüm ve sonrası ile ilgili nasıl ve bir aleke namaz elbette çok büyük bir şey ayet-i Rabbim namaz çok zor diyor yani şimdi sadece sen demiyorsun namaz çok zor bir de doğru kılarsan hakikaten zor doğru kılarsan abdesti kuşlu tahareti sünneti edebi camisi cemaati falan bir de Mevla ile efendim huzurda bulunması çok zor çok namazdaki teferruat innef salat ile şugulen Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, namazda çok büyük meşguliyetler var buyurdu. Yani namazda insan o kadar meşgul ki, ama biz namaz kılarken oradan haberlerden ses gelirsek haberleri dinliyoruz, kapı çalınırsa karı baktı, kim açtı, kim geldi onu duyuyoruz, telefon çaldı, telefon yanımızda ise işte böyle falan, oruna bile bakıyoruz aradan, mesaj kimden gelmiş, yani bizim de namazda çok meşguliyetimiz var. Dört katta arkadaki safı bile kontrol ediyoruz. Bacak arasından a, secdeden a, burnunu kaldıranları da görüyoruz böyle. Namazda bizim de çok işimiz var. Hadis-i şerife bak. Namazda o kadar meşguliyet var adam erkek miyim dişi miyim bunudur. He? Erkek miyim dişi miyim unutması lazım. Namazda çok meşguliyet var. Mevlanazulu'na oturdun da durdun, kıyama durdun, mahşerdeki kıyam o sen mahçerde çırı çıplak çıkacaksın kimse birbirine bakacak erkek miyim dişi miyim? Sen mahçerin kıyamındasın. Mevlat senin namazını kıyama sayacak. Adama elli bin sene gelen sana iki rekat namaz kadar gelecek. Hangi namaz kıldınsa öyle namaz öyle gelir. Yok öyle bir namaz. Bizim defterimizde iki rekat öyle namaz çıkmaz. Namaz çok ağır bir şey. Yani millet de yalan konuşmuyor yani. Namaz çok zor diyor. Kur'an da öyle diyor. Ve inne aleke bir odun şüphesiz o namaz elbette çok büyüktür. Yani ama illa ancak kimlere büyük zor gelmez alel haşi'in huşu sahiplerine. Huşu ne? Huşu'nun çok tarifi var ciltler dolusu kitaplar ihyaül ümiddinde vesairelerde kitaplarda huşu bahsi var. Salatül haşi'in huşu sahiplerinin namazına özel baplar açmış İmam Gazi Ama haat peşine tefsir ettiği için en kısa tefsir o oluyor. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ ne لَاقُوا رَبِّهِمْ Kimler ki Allah'a kavuşacaklarına kesinen inanırlar, ben Rabbimin huzuruna çıkacağım, hesap vereceğim. Ve وَاَنَّهُمْ kendileri ileyh ancak O'na râciûn dönecekler. Sohbetler kaçak, yasak, hakkımızda andış yayınlanmış. Emniyet çeviriyor camiye gelmeyin neler çektik ya neler 20-30 sene ya neler oradan oraya oradan oraya o cemaatle Vallahi böyle bir ses duyduk mu böyle eskiden kalma şey var yani böyle bir ses duyduk mu hemen tedirginlik Allah Allah falan cemaat zavallılar kadın erkek yollara kalırdık yani çok sıkıntı verdiler evet evet kaç yerde Kazım Anpaşa'da mahkemeye de gittik bir şey. düğün salonda konuştuk ondan sebebiyle mahkemeye Şimdi rahatlık var. Rahatlık var ama kaşınmaya başladık. <gülüyor> Kıymetini bilmiyorsun. E Mevla'ya bu nimeti artır diye dua etmek lazım. Sebep olanlara dua etmek lazım. Allah Teala bu İslamiyeti anlatma, okuma, okutma, medreseler bu faaliyetlerin, hürriyetlerin imkanını ziyade eylesin. Amin. Bunun imkanlarını artıranlara yardım eylesin. Amin. Buna engel olmak isteyenleri bertaraf eylesin. Amin. Amin. Bizim derdimiz dindi. Siyasetten anlamayız. Koltuk, sandalye derdimiz yok. Onlara da dua ederiz. Allah istikamet nasip eylesin. Amin. Biz ondan anlamayız. Biz bu işler anlıyoruz. Çünkü abi, ölüyor millet. Ölüyor. Seçime iki ay kaldı. Seçime iki ay kaldı ama ölüme iki dakika kaldı. Bak Cüneyt diye benim çocukluğumda arkadaşım beraber yediğimiz içtiğimiz. 44 yaşındaymış. Ben benim yaşımda diyordum. Kalpten gitti sapasağlam. Hiçbir şey yok öldü gitti şimdi Aile arkadaşımız Annesi sağ Allah sabır versin Amin. Eşi vefat etmiş Kenan amca ee, Allah rahmet eylesin ee, Sonra Eşinin birkaç sene olmadı Şimdi oğlu ee, yani Kocası da zordur belki ama evlat acısı Zor kadıncağız Bizi yedirirdi içirirdi her hafta sonu Giderdik ailecek ondan sonra Çocukluğumuz onların evinde geçerdi yani Hafta sonları babamla giderdik Ailecek ben de böreği çok seviyorum börek yapar, boşnak börekleri bilmem efendim çarşaf çarşaf kadıncağız cömert devamlı ikram ikram gelen giden sofrası Allah mükafatını zayi etmesin ay. e şimdi bak çocuğu 44 yaşına e şimdi ben oldum 50, 49 50 oldum ben o şimdi 44 yaşına bir şey de yok pat diye gitti e sen şimdi seçime 2 ay var öbür seçime 6 ay var öbür seçime ya mübarek adamlar gidiyor millet ben şimdi bu milletin imanını kurtarıp ehl-i sünnet üzere ölüp kabirde mezarda cevap vermesi meselesiyle görevliyim ben şimdi öbür meselelerle ilgilenirsem tenezzül olur yani efendi hazremimiz buyururdu ki işimiz çok yüksek çok büyük bir görevimiz var öbür meseleler aşağı tenezzül olur biz aşağı tenezzül etmeyelim onu ehli yapsın onu ehli yapsın bizden o işler beklenmesin çünkü tenezzül olur adam ölüyor adama ne gitmiş adam Namaz, abdest, kusur, taharet, sohbet, ilim, amel, ihlas. Bu yoksa her şey boş. Vallahi şu dünya için atılan adımlar, yapılan masarif ve bu kadar gayret, bunun zerresi, ehli sünnet itikadı ve ameli için, insanlara ulaştırmak için gayret olsaydı var ya, bugün Türkiye çok daha bambaşka, İslam alemine lider olurdu ya birinciydik yani ama efendi hazretlerimizin uyarıları buyurdukları maalesef ne olmadı e göz ardı edildi her mahalleye bir medrese bir kız bir erkek medrese olsa her mahallede bu millette böyle gavurlar çıkar mıydı böyle itikatsız dinsizler çıkar mıydı ya. E şimdi bayağı inkar eden var yani memlekette birçok ayet hadis inkar ediyorlar e zaten müslümanım diyenler de inkar ediyor şimdi bir de o sıkıntı da var Mezhepsizlik sıkıntısı falan. Durum vahim yani. Herkes işini yapsın. Ama alimlerin işi de bulur. Sizin de işiniz. Evvela işimiz. Çoluk çocuk namaz kılıyor mu? Sabah namazda kalkıyor mu? abdesini doğru alıyor mu? Kuru yer bırakıyor mu? İtikadı nasıl benim çoluğum çocuğumun? Ben ölüp gideceğim bu çoluk çocuk. Bazısı da çoluk çocuk önce ölüyor. E, ne zaman düzeltecek bunu? Dünya işi olmasa üzülüyorsun. Okula gitmese üzülüyorsun, diploma alamasa üzülüyorsun, ehliyet alamasa üzülüyorsun. Benim çocuğum geri kaldı böyle evde kaldı bir şeyden haberi yok, vasıfsız vasıfsız diye üzülüyorsun. E cehenneme odun olursa ne yapacağız? Kızın namazında bari otursun evde ne yapalım? Allah bize verdi bir ekmek yediririz. Bir namaz istiyoruz yahu bir namaz ya. Onu da yapmazlarsa cehenneme odun olurlar. Biz ne yapacağız? Biz varsak da bir ekmek yediririz. Ama babalar böyle demiyor ki. Senden sade namaz istiyorum evladım ya bir ekmeği yediririz. Bu işe girdin mi? Çalışıyor musun? Sı Sıfı kaç sıfır getirdin? Sınıfı geçtin mi? Hep onu soruyorlar. Ya şu namazı dost doğru kıl da. Ekmek neyse Allah verir bir, bir ekmek yeriz yediririz oğlum. Diyen kaç baba var? Ben onlardan. Ben dedim. Hiçbirine para istemedim ha çalışsın kazansınlar Allah hel helalından iş versin hepsine Allah. ama tembel de olabilir ama benim korktuğum neresi dünyada açlıktan herhalde ölmüyorlar birisi geliyor zorla ağzına sokuyor öleceğin zaman belediye topluyor zaten sokaklarda yatarsan ölüyorum diye belediye alıyor ya kış kar donmasınlar diye falan bayağı bir yediriyorlar içiriyorlar yani ecelin gelmediyse zorlan ağzına sokarlar ekmeği merak etme çünkü öl ölmeyeceksin ya ama bu namazsızlık, abdestsizlik nereye götürür seni? Sabah namazı oldu sen kalkmadın, kılmadın. Bu ne olacak? Hepimiz evimizde çoluk çocuğumuz. Bazısında çocuğu kaldırıyor. Adam yatıyor aşağı. Böyle de bozuk adamlar da var. Yani Allah istahitsin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mesulüz, kullukum râin. Hepiniz çobansınız Ve kullukum esulâ râiyyeti. Hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Kadını bile kocasının malını harcamakta sorumlu yapmış. Para veriyor kadına kocası 100 lira 200 lira haftalık efendim pazar parası şu parası bu parası onu nasıl harcıyor onu bile soracak kadına ki kocanın parasını onun için şey etmek lazım genişlik yapmak lazım biraz. Hanım yani buradan kendine de bir şey aldın şudur budur böyle detaylara girmeyelim ben sana helal ettim bu parayı nerelere harcıyorsan harama harcamamak şartıyla böyle de konuşmakta fayda var yoksa yarın ahirette bu karı kocalar hep birbirine girecek para harcaması noktasında çünkü emanetçi olursa sorumlu oluyor ama bunu hibe edersen bu parayı ona o şekli yapın inşallah tamam bir şey daha öğrettim size yaradanı bilmiyor sıfatını bilmiyor ismi şeriflerini bilmiyor şey bilmiyor. her ay yazıyoruz dergiye Allah'ın isimlerinde okuyor musunuz? yok biliyorum niye? şey yok ya şunu okursan çok para kazanırsın Şunu okursan evde kalmazsın Şunu okursan kocan seni sever Hep onlara merak E tamam onları da okuyun Şunu okursan duan kabul olur okursan... Allah'ın isimlerinde ne var derginin sonunda Esma-i Hüsna ne var Marifetullah var Ne demek marifetullah Allah'a bilme meselesi var Neyle bilinir Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerimle isimleriyle, ve sıfatlarıyla, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tarifleriyle. Çünkü öbür türlü Allah'la aramızda hiçbir münasebet yok, hiçbir münasebet yok. Hiçbir ulaşım aracımız yok. Şimdi mesela El Hak ismi şerifi, Hak ne demek? Batılın zıttı. Batıl ne demek? Boş demek. Hak ne demek? Sabit demek. Hakiki manada mevcut demek. Allahu Teala'nın hak olduğunun ispatı bu hususta Ati kerimeler. Radiyallahu hak kul hak. Mesela bu kadar ayet ayet ayet. Hunal lillah el hak. hak. bak. i şeriflerin mal hepsinin altında mealler, tefsirler, izahlar, parantezler falan falan. Resulullah s.a.v. kalkıp teheccüd kıldığı zaman gece teheccütte Sübhaneke yerine bazen Sübhaneke'nin peşine, bazen Sübhaneke'nin yerine ne okurdu? bir dua var hiç şifte var mı? hiç çiftanız var mı? teheccüd kılıyorsunuz değil mi? peki çok kuvvetli bir sünnet bu bu sünnetti ömrünüzde bir kere olsun Bukhari bu bu hadis Bukhari. ömrünüzde bir kere yaptınız mı? teheccüd kıldığımız var canım çok kılıyoruz ara ara kılıyoruz yani Bazınız hiç kaçırmıyoruz ama teheccüde kalktığı zaman İbni Abbas radıyallahu anh bunu Resulullah okurdu yani tabi ezberi bilmek icap ediyor namaza girdin ya Şimdi ben bir akıl vereyim sizin gibilere Benim gibilere de Nasıl akıl vereyim? Yani bunu namazın içine girmeden Ayaktayken namaza durmadan Okuyun öyle başlayın namaza diyeyim Ne diyeyim şimdi içinde ezbere bilmek lazım Bari ben bunu hoca efendi Ebedi ezberleyemem ölene kadar Yani biraz uzun Allah melekel elhamd. ente kayyimus semavat vel ardu ve men fiin. ve lekel elhamd. leke mülkü semavat vel ardu ve men fiin. ve lekel elhamd. ente niğurus semavat diyor ve lekel hamd entel hak ve vaadukel hak ve liqavuke hak ve kavluke hak ve cennetu hak ve naru hak ve nebiyin hak ve muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hak ve saatu hak bu daha da uzun bir dua, acayip bir dua manasını yazmışız 96. sayfada ne fazileti var? işte bu marifetullah Allah'ı bilmek Mevla'ya nasıl hitap edileceğini, nasıl zikredileceğini, nasıl hamd edileceğini, nasıl meh edileceğini, nasıl sena edileceğini Bu marifetullah Sen bunu aramıyorsun Müslüman Sen ne arıyorsun? Şu duayı okursam on sene fazla yaşar mıyım? Şu duayı cebimde taşırsam cüzdanda para bitmeden bereket bulur muyum? Şunu üzerime takarsam milletin gözünü çeker miyim? Herkes bana nasıl hürmet eder? Sen hava peşindesin ama tabi ki diğer maksatlar Allah içinse o da caiz Dünya kadar yazdık Esma İdrisiye'de Herkes faydalanıyor amel ediyor kazanıyor millet Daha bana bir şey oldu ben kendim ayazda kaldım ya Adam bir tane var Çok öyle şey de değil ya Yani ara ara adam yani Ara ara yani aralıklı kılar eder falan böyle o diyor İdrisiye'den bir ismi şerif buldum diyor bütün alacaklarımı ondan tahsil ediyorum. Herif ayağıma zorla getiriyor diye. <gülüyor> adam dedim baktım. Ya valla sen dedim itikadın çok kuvvetli herhalde. İtikadı çok kuvvetli ha. Ameli zayıf olabilir. Ya bir Benden zayıf demiyorum. Ben daha zayıf olabilirim de. Yani adam tutturmuş onda. Bütün alacakları bitirdim diyor. Hepsini. Çok alacağım vardı piyasada diyor. 28 keremini okuyor onu. Herhalde ya ilahe aletil rafiyat celal-i umudur. Hangisi ise, neyse işte orada var. E şimdi bunları... Sen ama benim işte işim rast gitsin, helalından rızkın bol olsun, dükkanın müşterisi çok olsun, e dükkanın müşterisi çok olursa helalından senin de meşgalen azalır. Çünkü o zaman para kazanırsan çok çalışmaya lüzum olmaz, ibadete vakit ayırırsın, çoluk çocuk helal yer falan bunlar iyi niyet ben bir şey demiyorum. Ama Allah'a bilme konularına gelince bunları okumuyorsunuz. Mevla'yı neler? Ya Rabbi hamdler sana mahsus, gökleri yerleri ayakta tutan, aralarındakini ayakta tutan sensin. Bütün hamdler sana mahsus, göklerin yerlerin ve içindekilerin mülkü sana ait. Ya bunu bilen adam gidip de bir gavurun e, arabasına imrenir mi? Bir zındığın sarayına imrenir mi? Ya bunların mana bunlar. Efendim, göklerin yerlerin nuru sensin, hamd sana mahsus. Ham sana mahsus, hak sensin, vaadin haktır, kavuşmak sana kavuşma haktır, buyruğun haktır, cennet haktır, cehennem haktır, peygamberler haktır, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem haktır, kıyamet haktır. Allah müleki esnemdül, sana teslim oldum, sana inandım, sana güvendim, sana yöneldim. Efendim hasımlarıma seninle dava açtım, senin hakemliğine başvurdum, nerede ihtilaf çıksa seni hakem tayin ettim. Ama onu dedikten sonra İsviçre kanunlarına göre hareket etmeyeceksin. Şeriat ne diyorsa onu yapacaksın. Komşunlarında veyahut veyahutta mirasta veyahutta hangi hükümdeyse. Ya Rabbi işlediğim günahları affet, işleyeceğim günahları affet, gizlileri mi affet, açık yaptıkları mı affet, öne geçiren sensin, geri bırakan sensin, senden başka cila yok. Sırf şu hadis-i şerif ama bunun hakkında mesela şimdi denseydi ki bu duayı teheccüd namazına başlarken okuyana şu kadar köy saray saysaydık millet hangi sayfada diye bir sorardı ama şimdi bu sadece Allah'a övgü marifetullah meselesi bir kişi bu hangi sayfada acaba sormayacak ben biliyorum bizim cemaatı ben bizi iyi bilirim demiş adam onu ya ayıp ama Mevlana ismi şerifi yazılıyor her ay kimse okumuyor burada ne kadar hadis-i şerifler ne kadar rivayetler efendim Allah'ın hak olduğu mesela bir mesele var. Nedir o? Bu bu ismi şerifin, e, her Allah'ımızın her ismi şerifiyle, e, efendim, e, taluk var. Bu da acayip bir mesele. Taluk var, tehalluk var, tahakkuk var. Bir de bu çıktı şimdi. Bu <gülüyor> yeni çıkmadı, biz yeni öğreniyoruz bunları. Mesela Allah'ın hak ismi şerifi. Bununla bir kul nasıl alaka kurabilir? Teallüko. Onu izah ediyor. İki, tekallük. Tekalleku bi ahlakıyla. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın adı şerif. Efendi Hazretleri devamlı okuyordu. Şimdi ben bu İzmi Şerif'le nasıl ahlaklanabilirim? Yani nasıl bunu içime sindirip, bu İzmi Şerif'ten ne nasip alabilirim? Tabi ona göre hak olacaksın, hak üzere olacaksın, haklının yanında olacaksın, batıla düşman olacaksın, hakka destek falan falan falan. Neyse artık onu uzun uzun alalım. Onun sonra bir de ne var? Tehakkuk. Tehakkuk ne? Hakikatine ermek. Ben bu ismi şerifin hakikatiyle nasıl hakikatlenebilirim? Tasavvuf ehli bütün Esma-i üzerinde durmuş yani. Çünkü Mevla'yı bilmenin bulmanın tek yönüne isimleri ve sıfatlarını bilmek. Başka neyi bileceksin? Haşa. Resmi yok ki görecek. Hangi resim ona alabilir? İhata edebilir. Gökler yerler mi onu ihata edebilir? Hangi yaratık onu kuşatabilir? ani vesâni ve velâ semâhî Yerim görüm, göğüm almaz beni. Çünkü ne kadar geniş olsalar da mekandırlar. Ben mekansızım. Mekansız mekana sığmaz. Velâkim vesâni kalbü abdil mü'min Mü'min kulumun kalbi alır beni. E şimdi burada ne demek? Mü'min kulum kalbi eğer sıfatlarıyla donanmış İsmi şeriflerinin marifetleriyle donanmış seyri sülük ve tasavvuf vazifeleriyle efendim mücehhez ise Mevla ona tecelli ediyor. Köye yere tecelli etse gökken dayanamıyor. Mümin kulun kalbi dayanıyor. Acayip. Tur dal dayanamıyor. Dağlar eriyor gidiyor. Ufacık tecelli. Musa Aleyhisselam bayılıyor kalıyor. Yani tecelli karşısında. Zahiri tecelli karşısında. Şimdi biz Mevla'yı bilmek yerindeyiz Bu dünya yemek içmek Zevk sefa bakımından On para etmez Hepsinin sonu var Ama Allah'ı bilmek Ve bulmak bakımından Paha biçilmez Niye? Buradan başka yer yok onu bilmeye Kim ki bunda arifi hak olmadı Ta ebed bir ikane kaldığı bulmadı Şu anda Allah'ı bilip buldunsa Cennetteki marifetin Derecen marifetine göre en yüksek makamlar ama o Mevla'yı bilmene göre namaz abdest şu kadar tespih şu kadar zikir onlar zahiri mertebelerde ama Mevla'yı tanıman ve bilmen nispetinde de manevi mertebes var cennetinde bir de manevi boyutu var ve manevi ciheti var ve manevi tarafı var tasavvuf onu temin ediyor sureti var cennetin de sureti var hakikati var suret görüntü iş, işi hakikat gerçek manası yani aynı sofrada cennette bile Yemek yiyen karı koca aynı lezzeti alamıyor. Allah'ın ne kadar bildiğine göre karısı da cennete girdiği için alt derecede olacaktı. Kocasına tebaan eşlik alakasıyla çıkartmışlar onu onun yerine veya torunu cennete kapağı atmış ama en alt derecede kurban olayım. En altını da bulsak da dedesi yüksek seviyede olduğu için dedesinin yanında köşkler saraylar ona da on bu dünya kadar en azından falan dedesinin yanında derken orası da öyle... Birkaç oda değil yani Onun da 60 dünya kadar cenneti var Dedesinin mertebesinde diyelim Koymuşlar onu yanına Ama dedesiyle oturup bir sofraya yemek yediği zaman İmam Rabbani Hazretleri bunu şey yapar izah ediyor Geldi helva O da ağzına koyuyor O da ağzına koyuyor O mertebedeki lezzet Şu kadar derecelik Tat alma şeyi kuvveti Şimdi o torunun esas hak ettiği derecelere Kaç derece hatta? 10. derecede. Buraya çıkmış 80. derecede. O orada da yese, çünkü ahati kerimede zürriyetlerini onlara ekleyeceğim müjdesi olduğu için akrabasından en yüksek seviyedekinin makamında buluşturuluyor, birleştiriliyor, ilhak ediliyor. Ama lezzet oraya çıkartılmıyor. Yani o yine kendi 10 derecesinin tadını alıyor o sofrada. Ama dedesi 80 derecesinin tadını alıyor çünkü o makamı hak ettiği için bunda ne incelikler var şimdi? Eğer böyle olmazsa sıkıntı çıkıyor. Niye sıkıntı çıkıyor? İmam-ı Rabbani misin sen tabi Çözeceğim bu işleri. Efendim Sallallahu Aleyhi ve Hanımları nerede bulunacak makam olarak? Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve eşlerinin yanında. Peki efendim Sallallahu Aleyhi ve nerede olacak? Peygamberlerin üstünde. O zaman aşağınamız Hatice Anamız nerede? Nuh Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın üstündeki derecede. Ama o makamda aldıkları zevk ve lezzet peygamberlerin altındaki derecede öyle demezsen peygamber olmayanları peygamberden fazla e, derece ve e, zevk ve lezzet sahibi olmasını iddia etmiş olursun burada sakata girersin o zaman ne var? Ayşe anamız peygamberlerden yüksek derecede olamaz o zaman makam olarak efendimizin yanında olur ama e, oradan alacağı tat ve lezzet kendi makamına göredir. Yani peygamberlerden bir alttaki sahabe derecesinde olabilir. Ama görüntüye bakarsan Nuh Aleyhisselam'dan yukarıda. Anladınız mı? Tabii siz diyorsunuz hoca beni biz girelim de artık nerenin lezzetini alırsak alalım. Aç kalmayalım, aç kalmayalım. Bir de bu tarafta yanmak meseleci var. Yani yanmayalım da. E şimdi işte adamlar nerederden bahsediyor? marifetullahın işte kazandırdıkları ma şey, makamlar mertebelerden bahsediyor bizim gibi ucuzcular da yanmayalım da nereye gidersek gidelim yani böyle bir mantık mı var seni buraya gönderdiler bu arada bilmeye bulmaya geldin marifetullah mektebidir bu dünya bunu da Allah'ı bilemedinse, ahirette ebediyen bilinmek yok bir daha yani hiçbir ilerleyemezsin ilmini çarpmaz bu kadar ilim yazılıyor sana He, sen okuyun, okuyacaksın Tamam getirelim Havasında yok değil Havasında yazmışız burada Sayfa yüzde Zikre çok zikreden el hak ismini Tevhidin hak ulaşır Kare bir kağıt üzerine yazıp Avucuna koyarak seher vaktinde elini semaya doğru kaldırsa Allah bütün işlerine kafi gelir Her namazın ardından 108 kere okusa Ya hak ya hak ya hak da olur El hak el hak da olur 108 Tevhidin hak ulaşır Manevi tecellilere nail olur La ila illallahül melkül hakkul mübin her gün yüz kere okusa, cennetin kapısını çalar ve fakirlikten kurtulur, zenginlik sebeplerini e, efendim kazanmış olur, rızkı bollaşır. La ilahe illallahü melikül hakkul mübin Şimdi Bu isim şerifi çok zikreden şey olur, Allah'a bu isimle yalvarmak isteyen şu duayı okusun. İlahiyentel hak ve küllü şeyin sıvâge bâdıl ve böyle ilimler yazılmış. Bu tarafı güzel. Ama sekiz sayfa, dokuz sayfa ne yazılmış? Mevla kimdir? El-Hak ismi şerifinin sahibidir. Şimdi tariflerden birine geldik. El-Hak ismi şerifinde Mevla'nın hangi sıfatları anlatılıyor? Bunları bilmek için geldik. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَىٰ Cinleri ve insanları boşuna yaratmadım. Yesin için geçsin, tosun diye yaratmadım. Dünyanın keyfine baksın diye yaratmadım. İlla لِيَعْبُدُونَ ancak bana kulluk etsinler. i̇bn Abbas nasıl tefsir etti? İlla liyarifun. Ancak beni bilsinler ve tanısınlar. Beni tanısınlar. Tanımadan ibadet olmaz. Tanımadığın mabuda ibadet olmaz. Olsa da makbul olmaz. Huşu sahibi olmaz o ibadeti yapan. Allah'ı görür gibi olamaz. Çünkü sıfatlarından haberi yok, isimlerinden haberi yok. Anasından arasından duymuş bir Allah var. Çoluk çocukken de onu korkutmuşlar öyle Allah ile Celle Celaluhu. Efendim Allah yakar, Allah bakar, Allah şöyle yapar, Allah görüyor sen Ya tamam da ne kadar isimleri var, ne kadar sıfatları var. Ulan hepsi bizim vazifemiz yani. Bilmemiz lazım. Hayatımıza tatbik etmemiz lazım, takip etmemiz lazım. İlim sonsuz. Ama dünya ahiretimize yarayan şu hadis-i şerife bakalım. Hukyan-i Şibli'yi rahim Teala. Hz. Şibli, insü cinnin şeyhi, Hz. cüneyd Bağdadi döneminin büyük velisi olacak, onu, onu kastediyorlar. Enne-u <gülüyor> bu zat hizmet etmiş, erba'a miyeti üstadın 400 büyük alime. Onların dönemindeki üstadlar artık Allah'a. O seviyeleri düşürün Hicri 200'ler falan yani 200-300'ler Tebe-i Teab'in dönem En hayırlı tabaka 3 tabakanın artık sonu 400 üstada hizmet ettim 4000 de hadis okudum yani inceledim demek bekliyorum tabii. Çok hadis okumuş olabilir. Dört bin hadis. Tüm maktabımın Sonra bu dört bin hadisten bir hadis seçtim, tek. Ve amil gibi onu lamel ettim ve kalleetu masiva. Geri kalanını yani ezbelleme ve millete anlatma noktasında şey yapamadım. Lüzum görmedim. Niye? çünkü bu bir hadis ne yapıyor onların hepsini dört cümleyle cem ediyor şimdi biz dört yüz 400 hadis dört bin hadis düşünecek durumda yani ilmimiz vaktimiz yok diyorsunuz diyorsunuz bu bir hadis size uyar mı he? amel eder misiniz bunla işte inşallah yine bak hemen atladınız <gülüyor> <gülüyor> ve amel el insan yine tabi ya bir hadis zaten bir hadis ama bak ne diyecek, bak ne diyecek, bak ne diyecek. İşte sen dur bakayım sen içini bilmeden niye yapıyorsun? ya. <gülüyor> Bağırak adam işte öyle bu hale geldik. Bak dünyaya geldik indik şimdi çıktık buraya şimdi. Çekiyoruz böyle. Allah'ım kolay etsin ya dağılıklarım. Liyenni <gülüyor> çünkü ben teemmeltü çok düşündüm. Fevecettü necati, kurtuluşumu nerede buldum? Ve helâsî. Bütün dünya ahiret belalarından mı fihi o tek hadiste buldu. Çünkü bütün hadisler baktım onun içinde münderiçtir ve kâne ilmu levvelîne önce geçen bütün peygamberlerin ilmi ve âhirîne sonra gelen bütün ümmetlerin ilmi küllû hepsi münderiçen dâhilidi fihi o bir hadise içine zımnına girmiş idi fekte feytu ben de yetindim bihi onunla onunla yetindim derken yani diğer ibadet yapmıyor bir şey yapmıyor onu mu demek istiyor yani o hadis-i kendime kendime şiar Ve <gülüyor> vedalike o bir hadis hangisidir <gülüyor> En ne allahi sallallahu teala aleyhi ve selleme kainatın efendisi muhammed mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem kale buyurdu libazı ashabihi sahabesinden birine dünyada ne kadar duracaksan dünyanın için o kadar çalış. Bizim dünyalık için çalışmamız bazı 8 saati de geçiyor. Çalışmayı boş verdik ya. Bizim eğlencemiz çok var. Fuzuli konuşmak, mala yani boş konuşmak, sofrada 2 saat e, haberler, reklamlar, filmler Allah Allah. Hani dünyaya çalışsa yine bir şey. Hepten zarara gidiyor yani. Şimdi ahiret gayri mütenay sonu. Dünya mütenay yani sonu var. Peki sonu olmayan bir şeyin nazarla sonu olan bir şey ne hükmündedir? Yok hükmündedir. Adememül haktır. Sonu var ya bitti bitecek adamla 44 yaşında ölüyor. Öbürü 24 yaşında. Öbürü iki yaşında bir buçuk yaşında bugün haberlerde. Gidiyor mu? Bu. Bunda hiç kalma ihtimali yok ihtimal yok kafandan çıkart kazık çakacağım diye bir şey düşünme. Öleceksin ya. Bunu devamlı kafana koy da ne vakit? Her an. Mevla ne kadar bu işi yani dünyayı mevhum bir şey yaptı ya. Hiç hakikati yok ya. Bazı hadis şeriflerde dünya neye benzetilmiş? Tavşan sıçramasına benzetilmiş. Tavşan nasıl sıçtıyor böyle? Şu kadar. Bak ben 50 senedir ha şu kadar anca olmadı bile yani. Yaşım başım. 100 sene yaşamış adam 120 senede ölüyor. Onun bütün dünyasına kadar Resmetü ernebin, tavşanın sıçraması şu kadar ya. O kadar bitmiyor mu? Bittikten sonra, geçtikten sonra o kadar bir şey kalıyor mu? İz kalıyor mu, eser kalıyor mu? Bir şey yok. Baki bir şey yok. Künfet dünya nike garip buyuru sallallahu aleyhi. Ve Sen dünyada gurbette gibi ol. Vatanın ahiret. E, Abirü sebil, yoldan geçerken e, Durakta dinlenen biri gibi ol. Durakta duran. Ne kadar oralara imrenirsin, özenc veyahutta ne kadar oralarda yatırım yapmaya heveslenirsin. Ve uddenefsike kubur Kendini neden say? Kabirde yatanlardan say. Bak İstanbul'un içi mezarlık dolu maşallah. İnşallah bunları kaldırmazlar. Çünkü çok böyle güzel rant yapacak yerler olursa diye korkuyorum. Yani mezarlıklarda kaldırırlar diye. E çok mezarlıkta istemiyorlar. Zaten yeni şehir yapılanmalarında mezarlıklar şehrin içinde yok. Halbuki mezarlıklar mutlaka nerede olmalıydı? Şehir içinde, köylerde nerede mesela? Bahçesinin içinde. Karadeniz'de her yerde bahçesinin içinde. Zülkarnain Aleyhisselam böyle bir topluma uğradı. Ölülerini evinin kapısına gömmüşler. Sordu onlara bu neden siz böyle yapıyorsunuz? Ölümü hatırlamak için dediler yani onlara akıllı adam olduğunu tespit etti Zülkarneyn Hazretleri e şimdi mezarlık görmek istemiyorlar cenaze görmek istemiyorlar halbuki bu yoldan geçerken mezarlıklar görmeler var ya çok faydalı acayip ahireti düşündür esasen ama adam açmış sonuna kadar şarkıyı türküyü mezarlıktan geç. mezarlıkta içki içen var e tabi ki şimdi tinerciler yer bulamıyor mezarlıkta kafa çekiyorlar bali çekiyorlar bilmemiştir mezarlıkta zinaden var boş yer bulamamış otel parası verecek durumu yok ne olacak bu işler sen mezarlığın yanından geçerken kendini kabir ehlinden say ben de burada şimdi yatanlardan olabilirim bak adamlar gitti bu gece ilk kaç kişinin ilk gecesi biliyor musun dün gece yastıktaydı yataktaydı karısının çocuğunun yanındaydı yalnız başına yalnız sadece ameli salih haftaya öyle bir rivayetler var inşallah haftaya giderse inşallah öyle bir rivayetler var bu gece okunan sureler hakkında, kabirde ne işler gördüğü hakkında, ne var. Şimdi bu gece onları hep hesap ettim, konuşacağım ama yine oradan oraya, oradan oraya gittim. Dünyada ne kadar kalacaksın? O kadar çalış. hacetini defedecek kadar, zaruretini kaldıracak kadar, çoluk çocuğun nafakasını temin edecek kadar, fazla da gelirse Allah bazı bolluk verir, fakir muhtaçlara sadaka verecek kadar, iyi salih insanları bulacak kadar. Evet. Musa Aleyhisselam'ın sayfelerinde Mevla buyuruyor Yavcı benim sen öbür kitapları okuma diyorsun sen mi okuyorsun ne yapıyorsun ya Mübarek adam Rasulullah sellemden geliyor Rasulullah sellem buyuruyor ki Musa Aleyhisselam'ın sayfelerinde Mevla buyuruyor bilme meneyganebilmefümme ve yefrahû Ölüme inanıyor musun? İnanıyorsun Yakinen inanıyor musun? En ufak bir şüphem var mı Öl ölmeyi edebilirim acaba diye Yok Kesin ölecek misin? Evet Ölüme bu kadar kesin inanana şaşarım. Nasıl sevinebiliyor? Nasıl mutlu olabiliyor, neşelenebiliyor? Şimdi ne diyeyim yani? Ne diyeyim ben? Bütün toplumun durumu ne? Hele bu kadınlar. Allah akıl fikir ihsanı Mutlu olma uğraşıyorum. Ya burada mutlu olamayacaksın. Olmamalısın. Bir mutlu olamadık. Doğru yoldasın. Karşı komşu çok mutlu. Sıkıntısı var ahirette. Nasıl mutlu olacaksın ya? Suriye yanıyor, Afganistan yanıyor, millet kesiliyor, asılıyor, doğranıyor. Millet sel gibi cehenneme gidiyor. Senin tamam yemeğin var, suyun var, eğlencem, şuyum var e, Ölüm önünde kabir bekliyor, ben mutlu olamıyorum. Ya, mutlu olamıyorsan akıllı bir müslümansın. Şuurlu bir müslümansın. Ahiret mutluluğu olsun. İbadet huzur olsun. Ona ben bir şey demem. Ama beyefendi hanımefendi ne arıyor dikensiz gül arıyor hiç çocuğumun ayağı taşa çatmasın bizim arabanın benzini bitmesin o bana toslamasın ben ona bir şey... yani dünya cennet olsun var mı böyle bir şey her dakika bir sıkıntı çıkıyor e çıkacak çıkmasa sıkıntı sende var doğru müslüman için ölüme kesin inanan adam ikide bir ne yapması lazım lezzetlerinizi kıran ölümü çok hatırlayın devamlı birbirine ölüm var diyorlardı ya ölüm var ahiret var sahabe tabiin böyle uyarıyorlar şimdi biri sana ölüm var ahiret var dese ya kardeşim moralimizi bozma ya Şurada iki dakikadır gülüyoruz geldi şimdi ölümden bahsediyorsun böyle halbuki ona para vermek lazım be parayla adam tutmak lazım hazreti Ömer gibi radıyallahu teala Her gün geliyordu ya Ömer ölüm var kefa bin mevtu vaizah vaiz olarak ölüm yeter Hazreti Ömer de ona para veriyordu, her gün, sakalı beyazlanana kadar. Sakalına ak düştü, dedi ki bu bana ölümü hatırlatıyor dedi, senin işine paydolsun. <gülüyor> Ama bizim de sakal baya beyazlandı, biz adam da tutsak boş bize. Parayla adam da tutsak beyazı meyazı boş ver, Be beyaz beyaz hatırlattığı yok bize, adam da hatırlatamaz ki bize. İsterse telefona mesaj şey edelim, mesaja ses okuyorsun veriyor sana, hiç yapanınızı görmedim. Hadi bir akıllılar, bunu başlatın. Arada bir başlasın. Ölüm var, ahiret var. Hesap var, dikkat et. Akıllı ol. Peşine de ekle benden. <gülüyor> tamam mı? Bir dersen sesim benim sesimden şey yapayım, bir marka çıkaralım. Çok tutabilir. Hiç tutmaz. Karısı diyeceksin onu be. Moralimizi bak. <gülüyor> Tam oturmuş karıyla leblebi çekirdek yiyor. Telefon öttü. Ölüm var, ahiret var, akıllı olun lan. <gülüyor> Lan'ı demeyin. Ayıp bir şey. Lan man. Gerçi lügatta lan falan iyiymiş de. Ben lügata göre değil mi? Örfe göre lan biraz kabak kaç Lügat buluyorlar her şeyi. Lugat, Lügatlara <gülüyor> göre lan ne demekmiş? Geçen dediler ya lügatını. Türkçe lügatları bilmiyorum ben. Efendim, biraz hatırlayalım. 25 kere ölümü hatırlayan şehitlerle mahşere çıkar. 25 kere 24 saat ama uykuda da uyandırır sizi ya. Öyle de olmaz. Bazı saat yarım saat şey edin. Uyku saatlerini çıkın. Yarım saatle bir şey. Isin. Bak, Allah'ın barik fil ve fi ma bad Ölümümü ve sonrasını mübarek eyle. 25 kere okusa şehitlerle mahşere çıkıyor. Ama okumakla değil tabi, Orada ölümü yaşayacak. Yani sadece onu okusa da o arada yine mutlu olsa öyle bir şey yok. Ben şaşıyorum ölüme inanan nasıl ferahlanıyor? Acip Çuliman'a yine tüm böyle Sen ateşe inanıyor musun ki cehennem var? Ateş yakar. Adamların iliğini kemiğini yakacak. Sonra öldürmeyecek. Tekrar efendim bir daha yeni deriler verecek. Ahirette bunlar var. Efendim? Var. Sana mı var? Belli değil. E senin beraatin var mı? Yok. Kesin kurtulduğuna dair bir garantim var mı? Yok. Nasıl gülüyor Ateşe yakının en inanana şaşarım. Sonra nasıl gülebiliyor? İşte mesele bu. Allah'ın dostları hep üzüntülü, hep düşünceli, hiç tebessüm etmişler en fazla sünnet diye o da. Hiç efendim kahkaha atmamışlar, bir kere gülerken seslerini duyulmamış. Neden? Adam cehennemden hemen hemen ferahat almış durumda ama işte iman meselesi, ikana geçmiş yani. Yakinen inanacak. Bu nasıl gülebiliyor? Mevla buyuruyor ben şaşıyorum diyor bu insanlara ay kurban olduğum Allah'ım. Şaşılacak haldeyiz ya Rabbi. Bize rahmetinle muamele eyle. Lütfunla muamele eyle. Biz cahiliz. Sen buyurdun ki zalûmen cehûlâ. Çok zalim ve çok. Sen buyurdun bize ya Rabbi. Biz çok cahil bir şeyiz. Hocamız da çok cahil. Hafızımız da çok cahil. Profesörümüz de çok cahiliz biz ya Rabbi. Ama ya Rabbi senin bir ayetin daha var. Onu da tevessül ederiz. Ve guligal insânû zayıfâ. İnsan zayıf yaratıldı. Biz zayıfız ya Rabbi. Onu da sen buyurdun, gücümüz yok ya Rabbi, biz azaba dayanamayız, bizim abdestimiz tutmaz ya Rabbi. Sen bize meccanen affet ya Rabbi. Amin. Amin. Kurban olduğum Allah, kurban olduğum Allah. Zalim cahil buyuruyorsun da zayıf olduğumuzda buyuruyorsun, biz dayanıksızız. Kaddafi kazdafi, ne oldu kazdafi? Affedersin, neler ettiler, bir yerine bir şey soktular yani. Şu duruma bakın diyor, ey kulum diyor, dünyayı görüyorsun, ehline neler yaptığını biliyorsun. Günden bugüne neler değiştiğini görüyorsun. Dün aziz olan bugün zelil olmuş. Dün sahibi olan bugün meriz olmuş. Hasta olmuş. Dün efendim sopa sağlaması müptela olmuş. Dün ağlayan şimdi gülüyor. Dün gülen şimdi ağlıyor. Şu memleketin haline bak. Türkiye'de de bu son aylarda acayip bir değişmeler oldu. Değil mi? Böyle bir rüzgarlar, dalgalar, fırtınalar. Görevden alınanlar, atananlar, üstten aşağı inenler, çıkanlar falan falan neler oluyor görüyorsun e sen diyor hala ben şu dünyada şu köşeyi kaparsam tam rahat ettim diye düşünene şaşarım diyor Kim hangi köşeyi kaptı da rahat etti ya adam diyor ki tam şimdi rahat ettim köşkü sarayı yapmış işi gücü oturtmuş her şey hadi bakalım bir check gitti tömör çıktı lan diyor ya tam mutlu olacaktı. işte olamayacaksın hacı efendi hoca efendi olamayacaksın Bura dünya bura fani bura ama biz faniye bakayım muamelesi yapıyoruz. Sonsuz ahireti de ucundan köşesinden. Sen ne kadar dünyada kalacaksın da bu kadar yatırım yapıyorsun? Ve amel li ahiretike bi kadri ya ahiretin Ahiretinci ne kadar amel et? Orada ne kadar kalacaksan o kadar amel et. Ne kadar? Sonsuz. Sonsuz yerin yatırımı 24 saatte ne kadar? 24 saatimizde sonsuz ahiretin yatırımı kaç saat? İlla her dakika namazda olman şart değil. Devamlı dilin zikirde olabilir. Devamlı kalbin Mevla'da olabilir. Marifetullah'a tabi olabilir. Tefekkür içinde olabilir. Mevla'yı düşünebilir. Bunlar hepsi ibadet. İbadet sadece namaz kılmak değil. Yerinde iş yapmak ibadet. Sünnet üzere hanımınla ilişkinde sünnete uyuyorsan ibadet. Şerata sünnete uyduktan sonra hepsi ibadet. Onlar da ahiret için amel. Ama sen hangi vazifeyi hangi şuurla yapıyorsun? Hangi niyetle yapıyorsun? Ahiretin için ne kadar çalış Orada ne kadar duracaksan O kadar çalış Farzları yerine getirmek, vacipleri yenilmek Sünnetlere, müstehaplere devam etmek Haramları, münkerleri, mekruhları Terk etmek, bu nedir? İşte ahirette sonsuz kalacaksan Ömrünü taatla Takvayla, iffetle, havf ile, haşyetle Huşu ile, niyaz ile pidatlerden sakınmak, şüphelerden sakınmak Reformistlerin Uydurma inançları, ahirette adamı mahveden Onlardan sakınmak yani bakiyi faniye tercih etmek, her gün taatını, ibadetini, duasını en büyük mesele de şu, bir adamın bir dua payı olur, tarikat dersi yapıyor üç saat murakabesi bir buçuk saat efendim yapıyor, bunun her gün artır, her günde ne kadar artıracak? Yani belli ki bir insanın saatlerini böldüğü zaman da yani efendi hazretlerimiz derdi yirmi 3-8'e sekize bölsek uykuyla yemek içmeyi bir sekiz yapsak, dünya işini bir sekiz yapsak bir sekizde sırf ahiret ameli çıkartsak derdi Nerede bir sekiz ahiret ameli çıkartacak bu şekilde yani her günde artırma ama tabi bazı adam öyle yapar ki artıracak payda yok ama yine artırabilir nasıl artırabilir e şimdi işte her gün Allah hakkındaki bir bilgisi artsa marifeti artsa Allah hakkındaki bir ismini bir sıfatını bilse o zaman ne oldu ibadeti artmış ol. saat dakika bakımından sınır var ama marifetullah'ta tekamül bakımından sınır yok. O zaman ziyadelik oluyor. Evet. Hasen bir Ali radıyallahu anhüvah Hazreti Hasan Efendimiz'in Riva etediyor hadis-i şerif mesela. Hepiniz biliyorsunuz. Men muaf ve Magbûn. iki günü denk gelen aldanmıştır. E hocam ben zaten yaptığım kadar ibadetimi her gün ilave ibadet artırırsam ölene kadar zaten e, hiç uyumamam lazım, yememem lazım. Bunu nasıl artıracağım? E, i̇ki günü denk gelen aldanmıştır ama her gün Allah hakkında yeni bir ilim öğrenemez misin Rabbini tanımakta bir marifete daha erişemez misin e zaman e, iki günün denk olmadı ki her gün bu okuma var ya bu kitap okuma meselesi her gün sohbet olma ama benim sohbetler de çok uzun artık yani belki de binlerce oldu adam yani bir tane adam gördüm geçen genç diyor yedi saat dinliyorum her gün yedi saat Evet mesela çok insanlar görüyorum 8 saat falan devamlı bu sohbet. Bir de bizim sohbet alışkanlık yapıyor. Artık onu duymadan uyumak mümkün değil diyor. Ben illa onunla uyuyacağım falan. Maşallah. Yani o iyi bir şey. O iyi bir şey. Çünkü 40 kitapta bulamadığını bir sohbette bulabilirsin. Yatarak mi? Evet, yatarak dinlenir tabii. Yatarak Kur'an okunur bile. Ancak Kur'an okurken ayaklarını toplayacaksın. Diğer zikirlerde ayağını uzatarak da edilebilir ancak Kur'an okursan başın yorganın dışında olması bir de ayağını çok çevirmen lazım çünkü bazı hadis-i yattığı zaman okursa diyor mesela şimdi o hadise göre yani yatağına gelince de yani yatağına gelince diye rivadetler var bazı hadislerde de yatarken can yatmış olduğu halde diyor mesela o nazar nazara alırsak olur müsaade var ne dinlemek iki günün denk olmayacak her gün ilmini artırsan ne olur iki günün Denk olmaz. Bizim hocalardan biri de bunu gitmiş ne yapmış? Yatak odasına asmış bu levhayı. <gülüyor> o da mübarek adam. Diğer hoca efendiler onun evini gezerken ya ne mübarek adamsın demişler. Yani bu yatak odasına asılacak hadis mi? Yani her gün biraz daha cima faaliyetlerinde ilave olma manasına gelir. Ya ben anlamadım demiş bunun manası bu muydu? Ya demiş kardeş iki günü denk olan aldanmıştır. Burada halbuki her gün biraz daha yaşlanıyorsun. Her gün biraz daha düşüşe geçecek yani bu dünya işleri. <gülüyor> halbuki burada maksat nedir? Ahirette marifet, Mevla'yı bilmek ve taat ve ibadet iki günü denk olan aldanmıştır ama nerede? Hangi hususta? <gülüyor> günü dününden şerli olan o. Dükkanı kapatsın ya. Dükkanı kapat. İntihar edecek halimiz de yok ne yapacağız? Tevbe edeceğiz başka çaremiz yok. Günü dününden şerli olan noksandadır. Bu sefer yiyorsun şeyden kazançtan götürüyorsun sermayeden. Cennete gidecek sermayeler hasenat defter sağ tarafa mizanda konacak eksiliyor. Eyvah sen artırmaya muhtaçsın eksiltmeye muhtaç değilsin. Onu da bırak. Bir adam noksandaysa fel mevtü hayrulu ölmesi daha hayırlıdır. Onun için dualarda ölüm istenmeyecek ama illa da isteyecekseniz ne buyurdu ne öğretti talim etti bize sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme ahine ima kântil Ya Rabbi yaşamak hayırlı olduğu sürece yaşat beni. Amin. Tevffenî de'a kântil vefatû hayrulli. Ölüm bana hayırlı olduğunda öldür beni. Amin En fazla yapılacak dua bu Ya Rabbi canım al diye dua yok Bu şartla dua var Ama hakikaten bazıları hakkında ölüm hayırlı oluyor Çünkü bunun sonunda tevbe etmesi de yoksa takdirde Tevbe de etmeyecekse Devamlı şerdeyse ve noksandaysa Devamlı zarar eden dükkanı kimse açık Tutmaz Başına bela açar Ve amel lillahi <Sessizlik> bi hacet Hadis-i şerif okuyoruz iki cümle bitti e? Nasıl durum? Bu hadisi yaparız değil mi? <gülüyor> bütün İslam bunun içinde. Bütün İslam. Dünyada ne kadar kalacaksan o kadar çalış. Ahirete ne kadar efendim, duracaksan onun için o kadar çalış. Allah'a ne kadar muhtaçsan Allah için o kadar amel et. Dünyada ona muhtaçsın. Ahirete ona muhtaçsın. Yemekte, nefes almakta, bütün uzuvların çalışmasında her şey onun elinde. O zaman... Yaptığım bütün işler Allah için olsun. Zikirlerin, virklerin, Kur'anların tilavetlerin tenniyle, düşüne düşüne, tedebbürle, tefekkürle Hucu içerisinde bu pislik aleminden ruhunu kaldırıp çıkarıp efendim süfli sıfatlardan, mübtezel vasıflardan, hayvani evendim hareketlerden kendini kurtarıp tasavvufun tabi ayet-hadisten çıkarttığı usule riayetle ne yapasın alemi kutsun zirvesine Kutsal alemin zirvesine manen ve ruhen mirat yapasın. O zaman işte ne kadar muhtaç olduğunu Allah'a anlarsan her işini Allah için yaparsın. Allah için iş yapan da namazı da pat küt kılmaz. Abdesi de çarçabuk öyle hızlı hızlı kuru bırakarak almaz. Gustü da banyo yapar gibi yapmaz. Ben bunu Allah için yapıyorum. Allah için yapılanış titiz olmaya layıktır. Çünkü ona yakışsın. Ona layık olsun. وَاَمَلِّ النَّارِ kader sabrike. Aleyha cehennem için, azaba düşmek için çalış. Yani haram işle, günah yap, içki iç, kumar oyna, zina et, şunu yap, bunu yap falan. Ne kadar yap bunu? Bir doz vereyim sana diyor. Ateşe ne kadar sabredebiliyorsan o kadar yap. E şimdi bunu anladığın zaman bir saat, 60 dakika değil, 60 dakikada kim kalır ya ateşte? Gittin daha. Bir an bile ateşe takatın yoksa, bir an bile günahlara yaklaşma. Vakitlerini muhafaza ile, nefsini murakabe ile, ee, sen, bu nefis senin aslanın, bunu nefsani beslersen, bu seni kapar, yutar, seni öldür bu. Ama bunu ruhun etkisi altına verirsen, manevi ciyeti kalbi ona hakim kılarsan, işte bu sohbetler, ilim, amel, ihlas vesaire, nefse sadece efendim, ee, haklarını verirsen haklarını, hazlarını değil canının keyfini verirsen o kabarır haklarını verirsen yani yiyecek içecek zaruretlerini verirsen ama hazları ibadete ayırırsan zevkini ibadette bulursan adamın zinada içkide, diskotekte barda pavyonda alamadığı keyfi lezzeti adam gece teheccüde alıyor Dünyadaki en çok parası olup en lüks ve en efendim zevk e, esbabını toplayan alemin içinde bulunan adamın orada bulamadığı huzuru İbrahim Ethem gibiler, diğer veliler, şu anda da yaşayan bazı dostlar var o makamda, ben biliyorum tanıyorum, yani seccadede alıyor. Onun seccadede aldığı hazzı, lezzeti öbürü hiçbir şeyde alamaz. Adam da alıyor rabutada. Mahmud Efendi Hazretleri gibi bir veli diye mürşidi kamil. Şüphe yok. Diğer mürşidi kamiller de vardır Allah. Eee şefaatlerine nail eylesin. Aa, bizim mürşidimiz o diye biz onu söylüyoruz yoksa hani başka mürşit yoktur manasına da gelmez. Herkesin kendi şeyhi kendisine mübarek olsun. Ha şimdi sen onu rabuta diyor. Rabuta ne demek? Onun Mevla ile arana bir irtibat vesilesi olarak koyup e, Mevla'yı onun aynasından seyrediyorsun. Yani Mevla'nın tecellisine mazhar öyle bir nur var hakikaten kimse de mesela onu göremiyorsun. Çünkü o zikirle kazanmış, Mevla yakınlıkla kazanmış. Ne diyor mektubatta mesela? "Kıyalı u ayni le de nazarikat <gülüyor> fa kavaslal Ömrüm boyu çalgıcı çengici kadınlar dünyanın en güzel kadınlarla hayatım boyunca sarmaş dolaş olmanın zevkinin üstüne geçti." Ne? O Allah dostunun bir an hayalini kurabilmek ve onu gözümün önünde tasavvur edebilmek. Görüyor musun rabıtayı? İşte. Rabıtadan ne lezzet alıyor. Sen de on dakika rabıta yapacaksın. Beş kere saate bakıyorsun. Beş kere. Ya on dakika zaten. Ne beş kere bakıyorsun? Bir dakika için geçmedi ya on dakika bitmedi. Ya böyle saat kurarak, on dakika tutarak yapılan rabıtanın ne kadar etkisi olacak? Affedersin nefsinin istediği bir işte olsan, haram bir işte olsan, hiç saat bakar mısın? Geçmesin bu gece bitmesin. <gülüyor> Seni beni zındık diyesin. <gülüyor> nefse ne dersen de bu nefis, zalüm, cehul, zındık hepsi var. Le emmaratüm biz şu. Hazreti Şibri kafir bile dedi. Nefse nefse konuşuyorum kendim. Nefis başka kalp, başka ruh, başka insanda kaç pazar var. Nefsimiz pis yani. Şibli Hazretleri'ne geldi ya birisi ziyarete kapıda Başı da açıkmış mübarek yani böyle hani böyle şeyh mürşit tipinde kıyafetinde cübbeli sarıklığı da değil de öyle derviş falan başı da açık vaziyete çıkmış falan. O da değil mi? Şibli bu olamaz ki. Şibli nasıl kim bilir ne kadar koca sarık sokak falan. O hayalle gelmiş falan bir de varmış. Demiş herhalde hizmetçi falan demiş. Şibli Hazretleri'ne görüşebilir miyiz? Efendi Hazretleri'ne ziyarete gelip evini burayı gösterdiler. Sen ne demiş ya? Adımlarına yazık demiş ya senin. Bu da sual demiş. Kafir sibli geberdi demiş. Allah Allah demiş. Bu ne biçim konuşuyorsun sen demiş ya evliya demiş. Kendine çeviriyor. Allah ona rahmet etmesin demiş. Allah şaşırdım herhalde kapıyı demiş. Gitmiş. Ya demiş nereye adresi gösterdin demiş. Adam demiş öyle mi yaptı zaten? O, o kendi o yapıyor zaten öyle işleri demiş. Adam sonra demiş ben olur mu ya kafir dedi bilmem ne dedi. Allah rahmet etmesin. Ne biçim bir bet dua falan. Ya demişler evladım. Gitmiş alimlere sormuş da. O demiş nefsini kastediyor. Benim nefsimin gavurluğu geberdi. Yani kafir nefsim keşke bizimki de geberse. Bizim de nefsin kafirliğini gebert ya Rabbi. Amin. Kötülüğü emretme vasfını gebert ya Rabbi. Amin. Kafir şibri geberdi demiş. Yani şerrinden kurtuldum demek istiyor. Peşine demiş Allah ona rahmet etmesin. Yani Allah acımazın acır da bir daha hortlarsa onunla uğraşamam demek istemiş. Ama evliyanın lafından da anlamak için baya bir şey lazım. Azetişi bile de değişik bir celalliydi yani. He? Ama onlar öldürmüşler nefsi. Ezmişler, bitirmişler, gebertmişler. Bizim nefsi hala tetikte duruyor. En ufak bir şey gördüğü zaman kulaklarını, gözlerini dört açıyor. Haramlara karşı, günahlara karşı. Ya nerede ibadet edecek? Bir namaz ne zaman bitecek diye. Ya, bir sabah namazı 10 dakika, 20 dakika imam sabah namazı kıldırsa kimse gitmez o camiye ya. Çünkü lezzet alamıyor adam ya, lezzet alamıyor yani. İbadetin tadı nerede ya? Üç saat, beş saat ibadette zevkten, e, hiçbir zevki ondan tercih etmezler Allah'ın dostları. Bize de bir zerre nasip eyle. Ya Rabbel Al, ya hayran nasır. Şimdi eyyüel veled. Ey oğul. İzâ alimtâzel hadis. bu hadisi baştan sona iyi bilirsen, Manalarını ince düşünürsen, ince sırlarına vakıf olursan ve hacete legeyle ilmil kesir. Çok ilmede ihtiyacın olmaz. Çünkü bu bütün ilimleri, şeriatın ahkamını, usulünü, furuğunu, azimetlerini, ruhsatlarını toplamış bir ilimdir. Başka nasihata sana hacet bırakmaz. Nasihat olarak bunu gözünün önünde bulundur, bundan hareket et. Evet okuyoruz. Ezberleyelim. Dünya için orada kalacağın kadar amel et. Ahiret için orada duracağın kadar amel et. Allah için ona muhtaç olduğun kadar amel et. Ateş için ona dayanabileceğin kadar amel et. He? Güzel. Bunu tweetleyin. <gülüyor> tweetleyin işte. Atıyorsunuz tweet zivit. Atın bunları. Atın bunu işte. Dört madde. Birini dört tane ayrı ayrı at. Bir taneye sığmıyorsa. Eee, herkese ne lazım? Allahum amel etmeye muvaffak eylesin. Ay. Ya Allah bela. Bir daha ki burada geldik. Şimdi diyor sana diyor bir kısa anlatacağım diyor. Bir başka hikayeyi iyi düşüneceksin. Çok önemli bu da. O artık haftaya inşallah Rahman. Evet ben size dersin hakkını vermeye çalışıyorum. Yani dersin hakkını vermeye çalışıyorum. Ondan sonrasında siz de yoruluyorsunuz. Siz benden beter yoruluyorsunuz. Ben de akşam yemem bile yemedim yani. Sabahtan bir şu kadar ekmek yemişim şu kadar. Şu kadar sabahtan. Hiç de ağzıma bir şey sürmemişim yani. Hani vaktim olmuyor, fırsatım olmuyor, hastalığım oluyor falan. Ben Allah için size hizmet ediyorum. Allah için size hizmet ediyorum. Allah ya Rabbel Alemin ve ya Hayran Nasirin amin subhane rabbil aliyyil aleyh ve alhamdülillah rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murseyyiline Muhammed ve ala alihi ve i ecmu'ayyin. Allahumme inna selugell cenne. Ne gudem bıkmın el nara, Allah menasel kervazak ve cennah. Ne Allahümme inna nes'eluke min el hayri kullihi 'ajilihi ve 'acili ma alimna min ve ma lam na'lem. Na'udubike min el şerri kullihi 'ajilihi ve 'acili ma alimna, ma alimna, ma alimna min ve ma lam Allahümme ma kaderelelem qada fa'j'al ve rşada. Allahümme Rabbena atina min ladunke rahmete ve heyyi lena emrenâ rşada. Allahümme Rabbena atim lenâ nuran ve'ğfir kadir, her şeye gücü yeten Allah'ımız nurumuzu yarı yolda söndürme ya Allah'ım bize iman nuru verdin Kur'an nuru verdin cennete girene kadar nurumuzu tamam eyle ya karanlıklarda bırakma kabirde mahşerin zulümatından ve bunlara sebep olan zulümlerden bizi muhafaza eyle Ya Yarab ya Suriye'ye yardım eyle ya Rabbi. ya Rabbi Müslümanlar çok zor durumda ne ev kaldı ne ocak kaldı ne sokak kaldı perişan oldular Ya Rabbi, ya Rabbi ırzları mahremleri kalmadı Ya Rabbi. Kurban olduğum Allah'ım bu zalimleri devir ya Rabbi, Amin. bu zalimleri indir ya Rabbi, Amin. devletlerini ile, eyle, Amin. kuvvetlerini iptal ile, Doğu Türkistan'dan Filistin'e, Afganistan'a, ya Rabbi Libya'da, ya Rabbi aktar neresinde, ne derde sıkıntı ya Rabbi Bengaldeş'te ya Rabbi, her yerde Mısır'da ya Rabbi. Müslümanlar binlerce hapishanelerde zulüm altında, esaret altında. Kurtar ya Rabbel Alemin. Meded eyle ya Rabbim. İmdat eyle ya Rabbi. yardım Yardımı Allah'ın bize verdiği bu güvenliği de ziyade eyle ya Rabbi. Şükürsüzlük yüzünden bozulmasından muhafaza eyle ya Rabb. İbadet ve sohbet emniyetimizi, ilim, talim, tebliğ emniyetimizi, gün be gün imkanlarını, esbabını kalka ile ve ziyade Ay. eyle. Ya Rabbi sen Fazru Keremle Türkiye'de karıştırmak isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Ay. Türkiye'de İslam alemine örnek olacak kadar eli sünnete çevir ya Rabbi. Ay. Ya Rabbi sen Fazru Keremle kalpleri eli sünnet merkezinde birleştir ya Rabbi. Ay. Tefrikadan dağılmaktan, dağın, dağınıklıktan muhafaza eyle ya Rabbi alemin. Veya gayrından İslam'a yardım edenlere yardım eyle. Ay. Dinine yardım edenlere aziz eyle. İslam'ı yardımsız bırakanları mahrum eyle. Ay. Mahcup eyle ya Rabbi alemin. Ay. <gülüyor> Amin diyendilerine aracihimden azad eyle. Buradan dağılmadan lütfeyle, eyle, aff eyle, mağfiret eyle, merhamet eyle. Cuma gecesindeki toptan mağfirete idhal eyle ve ilhak eyle. Allah'ım çoluk çocuklarımızı salihlerden eyle. Allah'ım ailelerimizi yâr eyle, itaat, kâr eyle. Allah ım. hayırlarını göster, şerlerine defa eyle. Ya Rabbi mal evlat fitnesinden muhafaza eyle. Allah'ım dünyaya zaruret kadar, muhtaç olmayacak kadar çalışmak nasip eyle. Ay. Ahirete ebedi kalacağımıza göre çalışmak nasip eyle. Allah'ım her şeyimizde sana muhtaçız. Nefesimiz, her zerremiz sana muhtaç. Biz ihtiyacın ta kendisiyiz sana ya Rabbi. Her işimizi senin için amel etmeye muvaffak eyle. Ay. Her yaptığımızı senin için yapmaya muvaffak eyle. Allah'ım ateşe, cehenneme dayanamayız ya Rabbi. Ne kadar günah işletsek de ölmeden... Ve mutlaka yarım o günahın peşine bize tevbe nasip eyle, Amin. pişmanlık nasip eyle, Amin. bir daha dönmekten, caymaktan muhafaza eyle. Ya Rabbi sen sevdiklerine sonunda mutlaka zikir ve hayırlı amel nasip edip öldürürsün. Amin. Kurban olduğun bu kadar cemaate sohbete devam etmemiz, sevdiklerini sevmemiz, düşmanlarını sevmememiz, vesilesiyle senden yüz buluyoruz, istirham ediyoruz, niyaz ediyoruz. Kurban olduğum Allah'ım neler yaptıksa, yapacaksak, ne kadar yuvarlanıp çamurlanacaksak da ölmeden bize, mutlaka bizi temizleyecek iyi bir amel nasip eyle. Mubarek Cuma gecesi Sürmetine bu dinleyenlerin hepsini bu duaya dahil eyle. Amin. Bu niyette olanları da ilhak eyle. Amin. Ya Rabbim ve ya hayran nasirin. Allahümme Allah salli ve sellem ve, ve barik, barik. barik. ala seyyidina Alâ muhammedin nebiyil El Habib el Aliy el Kadir. El Ve alani ve sahbi. Bütün dualarımızın kabulü, bütün hayırlı muratlarımızın husulü, bütün şerlerin defo'u için. Kabir ı ruhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arz olmak üzere. Buyurun. Essalatu <tuzredeties> ve selam aleyke ya Resulullah. Salatü ve selam aleyke ya Habibullah es ya Seyyid murselin rabbil 600 yasin Şerif okunmuş. Benim şifam için niyet edilmiş. 600 ya ya kurban olduğum Allah'ım sen bir dua ile iyileştirirsin. Ölüyü dirilten Allah, hastayımı iyileştiremem. Kurban olduğum sana, sen hayırla bana şifalar eşcan eylesin. Ya Rabbi çok hayırlı uzun ömür, bereketli ömür nasip eylesin. Allah'ım yüzlerce eseri bitirmeye muvaffak eylesin. Allah'ım tefsiri de tamamlamaya muvaffak eylesin. Allah'ım ölmeden evvel çok hizmetler bırakmak nasip eylesin. Allah'ım arkamızda da çoluk çocuğumuzdan varisler halke eylesin. Allah'ın birçok kitaplarımızı da okuyacak çok alimler yetiştirmeyi nasip eyle. Amin. Çevremizdeki bütün medreselerde de çok alim yetişmesini Amin. nasip eyle. Kız erkek medreselerinde Ya Rabbi yetişenleri ahir ömürlerine kadar dine hizmetçi eyleyip her tarafı Ya Rabbi alimlerle doldurmak nasip eyle. Amin. Ve gözümüz açık gitmekten muhafaza ile Ya Rabbi alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ve ve sellem'e Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Laşrefin nebi. Sallallahu taala aleyhi ve sellem ve ve sahabe şahina kafi ve ruh ruhuna imam Öyle. Mustafa İsmet Büyük Şeyh Efendimiz Halilullah Efendimiz arz-ı âlemi selâm. ya Fatih Sultan Yavuz Sultanü Selatin Osmaniye'ne ervahı tayyibelene. Ya Rabbi Şeyhül Cihan Şah Efendimiz Şer ervahine. Ve bu cemaatimizin gençliklerinden müminin müdahaltı ervahine. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. ar rahim Malik yevmiddin. İyâke ne'abdü ve iyâke nesta'în.